Küçük hüsn feyzinin bir istihracıdır. 33. ayetten Hafız Ali'nin istihracının bir zeyli ve lahikasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Sûre-i Zümer'den Efemen şerahlahullahu sadrahu lil-islam fehuve ala nurim min rabbih ayet-i azimenin manayı sarihinden başka bir manayı işari tabakasının külliyetinde dahil bir ferdi Risale-i Nur ve tercümanı olduğuna kuvvetli bir delil buldum.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 Haşiye bu şerh-i sadırla bir tevafuktur. Üstadımdan anladım. 25 senedir daima ve en mühim duası Allahummeşrah sadri lil iman ve'l-islam münacatı olmuş. Çünkü o zamanda her bir umuminin mebde'lerinde üstadım eski adetini vesaire ulûmu felsefeyi ve ulumu aliye ve aliye'yi bırakıp tam bir inşirahı sadırla Risale-i Nur'un Fatihası ve birinci mertebesi olan İşaratul İcaz tefsirine başlıyor. Bütün himmetini, efkarını Kur'an'a sarf etmeye başladığına tevafuku kavi bir emaredir ki bu asırda o külli manayı işarîde medar-ı nazar bir ferdi Risale-i Nur'un tercümanı ve şakirtlerinin şahs-ı manevîsini temsil eden mümessilidir. Evet, madem Kur'an-ı beyan her asırda, her ferde hitap eder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 Risale-i Nur'a mana ve cifir cifirciyetiyle manay işari efradından olduğuna kuvvetli bir kaline buldum. İkinci ayet olan sure-i Nisa'nın ayeti birinci şua olan İşarat-ı Kur'aniye'de üstadım işaretini beyan etmiş. Birinci ayet olan sure-i Maide'nin 15. ayeti hem bunun işaretini teyit ediyor hem de efemen şerahlahullahu ayetinin işaretini tasdik ediyor. Evet bu asırda manay işarî tabakasından tam şu ayetin kutsi mefhumuna bir fert Risale-i Nur olduğuna kim insaf ile baksa tasdik edecek. Risale-i Nur bir ferdi olduğuna manevi münasebet kavidir. Madem bu ayetin makam-ı cifriisi 1366'dır, eğer meddeler okunmayan hemzeler sayılmazsa 62'dir ve madem Risale-i Nur Kur'an'ı ı Mübîn nurunu ve hidayetini neşreden bir kitabı ı mübîndir.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 ve وَكِتَابٌ مُّبِينَ 631, yehdi بِهِ 103, Yeku'nu 1366. Eğer meddeler okunmayan hemzeler sayılmazsa, bu seneki Muharrem tarihine yani 1362'ye tamam tevafuk eder. Eğer Mübinündeki tenvinde vakfedilse, 1316'dır ki, hem Risale-i Nur'un mukaddematına, hem tenvil ile tekemmülüne ve birinci şuada beyan edildiği gibi, çok âyâtın ehemmiyetle gösterdikleri aynı meşhur tarihe tevafuk eder. Bismihi Sübhaneh! Ben senin içtihadında hata var diyenlere ve ispat edenlere teşekkür edip, ruhu canla minnettarım. Fakat şimdiye kadar o içtihadımı tamamıyla kanaatla tam tasdik edenler, binler ehl-i iman ve onlardan çokları ehl-i ilim tasdik ettikleri,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 Risale-i Nur ve mukaddematları, buna bir hüccet-i Fakat garaz ve inat ve bir nevi taassubu ı meslekiyi ihsas eden ve esrar-ı mesture işaha suretinde gelen itiraz ve ayıplara karşı, eski Said radıyallahu anh lisanıyla derim, İşte meydan, en mutasib ulemadan ve en büyük veliden tut, ta en dinsiz feylesoflara ve mudakkik hükemalara, Risale-i Nur'daki davaları ispat etmeye hazırım,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 bir iki işaret değil, belki benimle beraber Risale-i Nur şakitleri tarafından istihrac edilen beş risalede yazılan işaretler bir ciyette bine yaklaşıyor. Bin incecik saçlar dahi toplansa kuvvetli bir ip olduğu gibi sarahata yakın bir delalet oluyor. Vahdeti mesele o işaretler birbirine kuvvet verir. Bazı işareti zayıf görmekle onu inkar etmek insafa hakperesliğe muvafık olamaz. İnkar eden mazur olamaz, hususan lüzumsuz ve zararlı ve müfritane bir gıybet olsa, bu zamanda ehl-i ilim ortasında ehl-i hakikatı ağlattıracak bir hadisi elîmedir.